2. Bölüm Uygarlığın Temel Kaynakları Bu bölümde bugünkü uygarlığa yol açan temel etkenler tarihsel ve coğrafi boyutlar içinde yorumlanmaya çalışılacaktır. Artık iyi bilmeliyiz ki bir toplumu tanımanın yolu onun tarihi ve coğrafi koşullarını tanımakla bağlantılıdır. İnsanın primatlıktan kopuşundan tarımsal devrime kadar tarih şimdilik 7 milyon yıla kadar çıkmaktadır. Yer, Doğu Afrika, rif hattıdır. Gerek arkeolojik kalıntılar, gerekse insana yakın türlerin alanda yoğunca bulunması bu tezi şimdilik doğrulamaktadır. Kopuşun mutasyonla yani ani gelişme mi yoksa evrimle mi sağlandığı tam bilinmemekle birlikte konumuz açısından önemli değildir. Gırtlak sistemlerinin çok ses biçimlerine elverişliliği Beyinsel çapın büyüklüğü yeni türümüzün avantajlarındandır. Doğu Afrika rifinin hem çöl ve ormana hem de göllere sahip olması türün güvenliği açısından stratejiktir. Özellikle uzun süre güle kaçışlarında hayvansal tüylerini yitirip bugünkü kıllı insana yakınlaştığı düşünülebilir. İklim de son derece elverişlidir. Rifin diğer bir avantajı aynı vadi ve kıyıları takip etmekle Zoroslara kadar doğal bir yol halini teşkil etmesidir. Bu yol iki kıta, yani Asya ve Afrika parçasının birleşme ve ayrışma çizgisini, aynı zamanda fay hattını oluşturmaktadır. Rifte, klanlar halinde milyonlarca yıl kalındığı sanılmaktadır. Afrika'nın içlerine sürekli göç halinde olunduğu belirtilebilir. Asıl dünyaya dağılışın rifin kuzey hattında gerçekleştiği birçok veri tarafından doğrulanmaktadır. Homo sapiens yani düşünen insan kadar birçok türün aynı yoldan yayılım gösterdiği tahmin edilmektedir. Dünyanın başka yörelerinde insana benzer tür oluşumuna şimdiye kadar rastlanmamıştır. Keşfedilen bütün türler Doğu Afrika kökenlidir. Dünyanın farklı yörelerinde daha yoğun olarak en az bir milyon yıllık fosiller bulunmuştur. Dördüncü buzul öncesine kadar tüm türlerin dünyaya yayıldığı kabul görmektedir. Varsayımlar bu uzun dönem boyunca insan türlerinin 20-30 kişilik klanlar halinde toplayıcılık ve avcılıkla geçindiğini göstermektedir. Her iki eyleminde el ve ayakların oluşumunda etkili olduğu genel bir kabul gören bir görüştür. Mağaralarda, göl ortasındaki ada ve kazıklar üstünde daha güvenli kaldıklarını fosil kalıntıları göstermektedir. Mülkiyet ve ailenin oluşmadığı, klanın kendisinin aile olduğu söylenebilir. İşaret diline, yani beden ve ses diline sahip oldukları, sesleri simgeleştirmedikleri tahmin edilmektedir. Dilin simgesellik kazanmasının çok uzun bir pratik süreç gerektirdiğini daha iyi anlıyoruz. Araştırmalar, yaklaşık 150-200 bin yıl önce sapiens türün simgesel dil özelliğine yaklaştığını ortaya koymaktadır. Aynı araştırmalar, işaret dili yerine İlk defa modern dillerin atası olan simgesel değer kazanan seslerle anlaşmanın da tahminen 50 bin yıl önce aynı rif hattında kuzeye açılıp dünyaya yayıldığını göstermektedir. Simgesel dille anlaşma büyük bir avantaj sağlamaktadır. Daha iyi anlaşan ve hareket eden grupların üstünlük sağlaması düşünülebilir. Diğer türlerin tarihsel sahnesinden hızla silinmeleri bu gelişmeyle bağlantılı olabilir. Dönem aynı zamanda 4. Buzul çağdır iki gelişmenin çakışmasının o döneme kadar daha yaygın bir tür olan Neandental'in sonunu getirdiği diğer tahminler arasındadır. Dünyanın yeni efendisi tüm haşmetiyle sahnededir. Homo sapiens. Sapiens, düşünen ve konuşan insan. Başlangıcında dillerin ve ırkların ayrıştığına rastlamamaktayız. Fakat daha büyük topluluklar halinde planlı avcılık yaptıkları, mağaraları ev ve mabetler gibi kullandıkları Kadının toplayıcılıkta verkeğin erkeğin avcılıkta uzmanlaştığı tahmin edilebilir. Bazı arkeolojik bulgular konuşan türün bu temelde oldukça geliştiğini kanıtlamaktadır. Fransa ile İspanya arasındaki bölgede ve Hakkari'deki bazı mağaralardaki çizimler hayli güçlü olup bu dönemden kalmadır. İki bölgenin de Afrika çıkışlı göçler için Doğu ve Batı Akdeniz üzerinden ilk elverişli karşılaşılan alanları teşkil etmesi, genel göç teorisiyle uygunluk göstermektedir.